Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı kiram efendilerimize Ayetel kürsüyü okumayı emretti Ebu Hureyre radıyallahu an buyuruyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana Akşam yatağa çekilince Uyumak istediğim zaman Uykudan önce ayetel kürsüyü okumayı bana emretti Ashab-ı kiram efendilerimize Allah Resulü aleyhisselam farzdan sonra tesbihatı yaparken ayetel kürsüyü okumayı onlara emretti. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh akşam evine gelir, eve girince evin dört tarafını dolaşır. Ayetel kürsüyü evin dört tarafına okur. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Evden çıkarken ayetel kürsü okurlar. Yani onunla kendilerini Allah Azze ve celle'nin manevi korumasına alırlar. Allahu la ilahe illallahü'l hayyü'l kayyum. Ayetel kürsü Medine'de nazil oldu. Ayetel kürsü nazil olunca şeytanın adamlarında bir tereddüt hali var. İblis onları görür arayın bakın neler oldu der. fecau ilel medine Medine'ye gelirler. Onlar bakarlar ki Medine'ye gelince Allah Azze ve Celle Medine'de ayet-el er kürsüyü indirdi. Onlarda bir korku, onlarda bir endişe hali var. Peki şeytan adamları neden ayet-el er kürsüden korkarlar? Sahabe-i Kiram radıyallahu anhum okuyacaklar. Önce yüreklerini okuyacaklar, biz de okuyoruz. Acaba bizden korkuyor mudur? Biz de ayetler kürsü her namazdan sonra okuyoruz. Evinizden çıkarken okuyorsunuz, evinize girerken okuyorsunuz, uçağa binerken inerken okuyoruz. Ama Medine'ye gelmişlerdi, onlarda bir korku vardı. Ayetler kürsü nazir oldu diye. Çünkü sahabe radıyallahu anhum. Bizim gibi Ayeter Kürsü'yü duvarlara asmamışlardı Duvarlara asabiliriz Asın evinizin duvarlarına Arabanızda Ayeter Kürsü olsun Ama asıl Ayeter Kürsü'yü yüreğimize asmalıyız Zihnimizi okumalıyız Şeytan korkuyordu çünkü ayetel kürsü Roma'ya, Kisra'ya, Mısır'a bütün zalimlere karşı sahabe-i kiram efendilerimizi kıyam etmeye davet ediyor. Onlara diyordu ki yeryüzünü yaratan Allah Azze ve Celle'dir. O halde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum yeryüzünü yaratan Allah idare edecek. Ayağa kalkın. ''Allahu la ilahe illa huvel kayyum'' ''Ondan başka ilah yok'' ''Rızık veren o, her şeyi bilen o'' ''Hazreti Yunus aleyhisselamın iniltilerini, duasını, münacatını'' ''Denizin karanlığında, balığın içinde, gecede'' ''Duyan Allah Azze ve Celle'' ''Hazreti Musa'nın önünde denizi yaran o'' Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşte yakmayan o, alim olan o, semiy olan o, basir olan o, gören Allah, işiten Allah, yaratan Allah. O halde yürü ebubekir Bekir. O Allah adına yürü. Yürü Ömer, yürü Bilal, Fatımalar, Zeynepler. Allah Azze ve Celle sizi, her şeye kadir olan Allah, yeryüzüne O'nun adına müdahale etmeye sizi davet ediyor. Allahü la ilahe illa al hayyul kayyum Kardeşlerim Kur'an-ı okuyacağız evlerinizin duvarlarını asın Eğer orada resimler suretler yoksa Televizyon ekranlarını orada açmıyorsanız O odayı kirletmiyorsanız Manevi bir kir yoksa Yani bir oluktan o eve ekrandan kir akmıyorsa O odada ayetler kürsü olsun Diğer ayetler olsun Ama bundan daha önemlisi O ayetleri Allah Azze ve Celle Yüreğimize Okumayı, hayatımıza taşımayı bize emrediyor. Ne diyorsunuz? Allah'tan başka güç tanımıyorum. Yeryüzündeki bütün zalimlere bir başkaldırıdır bu. Onun için şeytanda adamlarında bir teyakkuz hali vardı. Allah'u, o Allah Azze ve Celle... İşiten, gören, bilen, yaratan, doyuran, içiren, Öldüren, dirilten Allah Azze ve Celle İnnallâhe fâlikul habbi ven Çekirdekten hayat çıkaran Allah Azze ve Celle Çekirdeği yaran, ondan dev ağaçları çıkaran Fâlikul isbâ Karanlıktan sonra sabahı getiren Vellezî enzele mine's-semâ-yî Semadan yağmuru indiren Bunları normal bir nazarla düşünmeyin, hayat hep gece olsa kim sabahı getirir, sürekli gündüz olsa kim geceyi getirir, yağmurun yağması fevkalade bir hadise O halde bunları gördüğünüz zaman o Allah'ın adına yeryüzünde yürüyün Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum O Allah haydır, O diridir her şey ölecek, her şey son bulacak, her şeyin bir eceli var ama Allah Azze ve Celle'nin başı yok, sonu yok, o haydır. Bütün hayatlar ondan geliyor, bütün hayatlar. Sen hayattasın ondan, ben hayattayım ondan, onun dilemesiyle, onun iradesiyle hayat nedir, nasıl bir şeydir, onu düşün diyor. Oradan bak eşyaya, oradan bak dünyaya. Çocuktun, akşam baban eve geliyordu, kapıyı açıyordun, baban sana selam veriyordu, kucağına alıyordu, seviyordu, okşuyordu. Evin bir köşesinde babanla oturuyordun, sonra validen sofrayı hazırlıyordu. Oturuyordunuz, Bismillah diyordunuz, Elhamdülillah diyordunuz yemekten sonra. Peki babanız bir anda bir krizle beraber aranızdan ayrıldı. Ondan o ruhu alan nedir? Baban şimdi orada yatıyor, öldü. Onun bir kalbi vardı, bir ciğeri vardı. Doktorlar diyor ki, ciğerin beş bin tane fonksiyonu var. Baban orada, ciğeri yine içinde. Ama şimdi ciğer bir et parçası oldu. Kalbi vardı, bedenini idare ediyordu. Ama şimdi kalbi babanın bir et parçası haline geldi. O halde hayatı veren kim kardeşim? Allahü la ilahe illa huvel kayyum Onun şeriatını yaşarken kimseden korkma Hayatı sana veren o. Baban orada, dedem orada. Yatıyor işte. Kalbi orada. Beş bin fonksiyonu vardı ciğerinin ama şimdi bir et parçasına döndü. Gözüm görüyor. Öldüğüm zaman, eğer gözüm bir kazada benden çıksa, şurada dursa, bu bir ölünün gözü der. İnsanlar ondan korkarlar. Yanında durmazlar. Alırlar, çöpe atarlar veya bir yere gömerler. Ama bu göze o hayatı verenler veren kim kardeşim babanla oturuyordun odada muhabbet ediyordun ama şimdi babanın öldüğü odaya girerken korkuyorsun belki bir ay bu hal sende devam ediyor Allahu la ilahe illa hayyul kayyum hayat ondan geliyor Dünyanın en meşhur doktorunu düşünün İnsanlar ona geliyorlar Sıraya giriyorlar Meşhur olduğundan dolayı Eğer imanında ve ahlakında bir problem varsa Çaresiz hastalar ona geliyorlar 10 bin lira alıyor bir ameliyata Eğer müşteri daha fazlaysa 20 alıyor 30 alıyor Çaresiz adamlar ona geliyorlar Alıyor ameliyathaneye çıkarıyor ama bir gün sediye ile o doktorun evladını getiriyorlar Doktor önlüğünü giyiyor Asistanlarını yanına alıyor Anesteziyi veriyorlar, ameliyata başlıyorlar. Fakat doktor içeriden ağlayarak çıkıyor. Dünyanın en meşhur doktoruydu. Nerede evladı? Allahu la ilahe illa huve hayyul kayyum. Hayatı veren odur. Allah Azze ve Celle'dir. Bu hayatta tesadüfe yer yok. Fe izâ ca eceluhum la yesteğhirûne sa'atev ve la Arabayla gidiyorsunuz, Çorum'da bir yerde mola veriyorsunuz, orada oturalım diyorsunuz, oturuyorsunuz bir kene geliyor size yapışıyor orada adam vefat ediyor. O keneyle, o adamı çorumdaki o yerde toplayan güç ve kuvvetin sahibi kimdir? Bir dağ başına gittiniz, orada oturuyorsunuz. Otururken bir akrep geliyor. Akrep yapışıyor, adam vefat ediyor. Akreple adamı dağ başında toplayan kim? Seni bir damla sudan yaratan Allah Azze ve Celle senin hayatını idare ediyor, yönetiyor. Bakmıyor musun diyor. Gül, dikiyorsun toprağa, büyüyor. Gidiyorsun, kokluyorsun, gül topraktan çıkmıştı. Okşuyorsun onu, sana surur veriyor. Peki milyonlarca para harcıyorsun, bir fabrika kuruyorsun, orada yapma güller imal ediyorsun. Yapma gülleri imal edebilmek için milyonlarca para harcamıştın. Peki Allah Azze ve Celle'nin senin müdahalen olmadan toprağa düşen bir tohumdan var ettiği, yarattığı o gül gibi ...bir gül var edebilir misin? İnekler... ...heykeller dikiyorlar... ...Allah'a isyan ediyorlar... ...şehirlerin girişlerinde... ...hayvan heykelleri var... ...çıkışlarında heykeller var... ...onları dikiyorlar... ...peki kardeşim... Allah Azze ve Celle, iğneyi var etti, onu yarattı, yeşil ot alıyor, sana beyaz süt veriyor, yapabilirler mi? Allah'a meydan okuyanlar, fabrikalar kursalar, oralarda inekler imal etseler, heykeller, futlar yapsalar yaparlar mı? Vallahi yapamazlar, o halde... Hz. Ebu Bekir gibi ''Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum'' Hz. Ömer gibi Bilal-i Habeşi gibi eğer bu ümmet ''Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum'' derse kayyum olan o idare eden o yaratan o yöneten o bütün mevcudiyetimizle Allah Azze ve Celle'ye iman eder teslim olur Ayeter kürsüyü duvarlara astığımız gibi yüreğimizi asabilirsek O Allah yeniden bizim yolumuzu açacaktır Yollarımız işte o zaman açılacak Asabı ı kiram radıyallahu hanım inandılar İn ted'uhum la yesma'u dua'akum Ve lev sim'u mes tecavû lekum İn ted'uhum o putları elleriyle yaptıkları putları davet etseler, <gülüyor> Onların çağrılarını o putlar duymazlar. Kur'an-ı Kerim, Ayet-i -er, Kürsü böyle bir zamanda indi. Yani onları elinizle yaptınız, onların önünde dursanız, yalvarsanız onlar sizi duymazlar. اِنْ تَدُعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْسَجَابُوا Duysalar da size icabet edemezler. kiram ı kiram anhüm, Buna inandılar, putları terk ettiler. Gören, yaratan, yöneten, yoktan var eden Allah Azze ve Celle'ye iman ettiler. Allah Azze ve Celle onların yolunu açtı. Yardım ondan geliyor dediler, zafer ondan geliyor dediler ve gördüler bunu, Uhud'da yenilince imanları arttı. Anladılar ki yardım ondan geliyor, eğer Peygamber aleyhissalatu vesselama itaatta kusur olursa Allah'tan nusret gelmeyecek, ondan yardım gelmeyecek. Kardeşlerim Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedir'de ellerini kaldırdı. İze tessagisu Rabbakum fesağabe lekum enni mumidukum bi alf min al malaikati murdifin Ya Rabbi bize imdad et deyince semadan Bedire melekler gelmişti ama o kafirler onlar ilahlarına yalvarsalar ilahları onları duymaz. Bedir'de duymadı, Mekke'nin fethinde duymadı. Sahabe İran'ı ortadan kaldırdı. Mecusilerin ilahları imdad edemediler. Ey Müslümanlar, ayet-er-Kürsi'yi duvarlara astığınız gibi eğer yüreklerinize yazabilirseniz, Allahu la ilahe illallahü'l hayyü'l kayyum hay olduğuna kayyum olduğuna bütün hücrelerinizde ittiba ederseniz inteduhum la Amerika'nın filoları Amerika'nın Uçakları, orduları havalanacaklar. Sizi vurmak için gelecekler. Alemi İslam'ı vurmak için gelecekler. Ama Allah müdahale edince, Allah sizin dualarınıza icabet edince, Bedir gibi olacak. Pentakondan yardım isteyecekler. Ama uçakları denizlere, dağlara gömülecek Allah'ın inayetiyle. İnanın Kur'an'a. Ya eyyühellezine aminu aminu billah. iman edenler. Yeniden iman edin, Hz. Ömer gibi iman edin, Hz. Ebubekir gibi iman edin, marka Müslümanı değil bütün varlığımız mevcudiyetimizle teslim olalım. Olacak Allah'ın inayetiyle biz Hazreti Ebubekir gibi biz Abdurrahman bin Naf gibi Hazreti Hamza gibi Musa bin Umeyr gibi iman edersek Amerika'nın uçakları Rusya'nın uçakları Moskova'dan Pentagon'dan havalanacaklar Amerika'dan yardım isteyecekler ama irtibat kuramayacaklar gelecek o gün gelecek Bedir'de geldiği gibi Sahabe-i Kiram Radıyallahu Hanım Efendilerimizin yolunu açan Allah Azze ve Celle Sahabe gibi iman edersek Yüreğimize yazarsak Hayat veren sensin Ya Rabbi dersek O zaman Dünya değişecek ama önce Algımızı değiştireceğiz Havaalanından bir uçak kalkıyor Rusya'dan kalkmıştı Suriye'ye gidiyordu Yılbaşı gecesinde Müslümanları katleden o eşkıyalarını eğlendireceklerdi. Alkışlarla göndermişlerdi fakat birkaç dakika sonra televizyonlarda acil koduyla bir haber geçiyordu. Uçak Karadeniz'in sularına düştü. Düşüren kim? O uçak defalarca havalanmıştı oradakilerin ecelini takdir eden, o uçakta onları Karadeniz'in sularına gömmeyi murad eden Allah Azze ve Celle. Elledi khalak al-mu'twa ölümü de hayatı da yaratan o Allahu la ilaha illahu al-hayyul kayyum. Hay olan o kayyum olan o kardeşlerim. Müslümanlarda da savrulma var. Müslümanlarda. Bazen hoca olarak bu ümmetin önüne geçenlerde Onlarda da deizme doğru bir savrulma var onu görüyorsunuz Yani yağmur yağıyor bir yere Allah Azze ve Celle yağmuru ya rahmetine mebni olarak gönderir Ya azaba mebni olarak gönderir Hz. Nuh Aleyhisselam'a geliyorlar فَكُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Diyorlar ki, ellerini kaldır da Allah bize yağmur göndersin. Hz. Nuh aleyhisselam, فَكُلْ تُصَّغْفِرُوا رَبَّكُمْ Allah'a istiğfar edin, yağmur göndersin. Eğer tevbe ederseniz size merhamet eder. Yani yağmur geliyorsa merhametten gelir. Veya yağmur geliyorsa azaptan gelebilir. Hz. Nuh aleyhisselamın yolunu kessiler. Allah diyemesin, yasak dediler Hz. Nuh Aleyhisselam'a müsaade etmediler tam 950 yıl onların mücadelesi devam etti sonunda ellerini ağzını bağladılar Hz. Nuh'un ellerini kaldırdı fedaha rabbehu enni mağlubun fentasir abwab ebuabes semai bima immun hemir ya Rabbi yenildim yıkıldım Allah'ım ellerimden tut ya Rabbi fedaha Rabbahu enni mağlubun Mağlup mağlub oldum Allah'ım. Allah diyemiyorum ya Rabbi. Allahu ekber diyemiyorum. Feda Rabbahu enni mağlûbun fanteşir. Yardım et ya Rabbi. Yeryüzünde Allah diyenleri zelil etme ya Rabbi. Feđa Rabbahu enni mağlûbun fanteşir. Fesetahnaha ebvâbes semâi bimâin munhamir. Bardaktan sular boşalır gibi semanın kapılarını açtı. Tesadüf var mı? O ama teskudo minvarakatin illa ya alemuha. Yaprak onun müsaadesi olmadan düşmüyor. Yağmur onun müsaadesi olmadan düşmez. Eşyada sebepler var Doğumun sebebi yok mu? Anne baba olmasa biz olur muyduk? Ama yaratan kim? Anneler babalar var ama çocukları olmuyor Yaratan var eden kim? Yağmura sebepleri koyan Allah Azze ve Celle Fakat neden gönderir? Niçin gönderir? Bazen kuruyan toprağa gelir Bazen isyan olan beldelere gelir Otellerinde zina zina olan beldelere gelir sahillerinde kadınların anadan uryan dolaştığı beldelere gelir feda rabbuhu enni maglubun fantsir sokağa çıkan İffetli gençlerin Ya Rabbi gözümüzü açıp da Sokaklarda yürüyemiyoruz Dediği zaman gelir Semanın kapıları açılır Kardeşlerim yeryüzünde Tesadüf yok Yaprak düşecekse Allah Azze ve Celle ezelde Onun düşmesini murat etti Ezeldeki takdire Ezeldeki nizama göre düşüyor O halde Zaharal fesadu fil berri vel bahri Bima kesebet eydi nâs Yeryüzünde fitne varsa, acı varsa insanların yaptığından dolayı li بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ Allah Azze ve Celle ehli imana yaptıklarının bir kısmını tattırıyor ki yoluna dönsünler. Uyansınlar, önlerinde kıyamet var, önlerinde mahşer var. Diyeceksiniz ki batıda, Avrupa'da daha fazla isyan var. Onlar onun cezasını cehennemde görecekler. Ama onun bize merhameti var. Merhameti olduğundan dolayı bazen yağmurla, bazen depremle, bazen rüzgarla bizi uyandırır ey kullarım yoluma gelin, Allah'a dönün. O halde kardeşlerim, ashab-ı kiram ayetel kürsüyü okudular, yüreklerine yazdılar. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Musab oldular Yürürken ne sağlarına ne sollarına baktılar Onlar kim ki dediler Allah murad etmeyince Bütün dünya üzerimize gelse Onların gücü yetmez dediler Eğer Allah murad ederse önümüzden denizler yarılır dediler Allah murad etmeyince Onlar bizi ateşlere atsalar da yakamazlar dediler Ey çocuklarına Ayet-i ezberleten Müslümanlar Akşam yatağa çekilirken Ayet-i okuyanlar Evlerinden çıkarken okuyanlar Eğer biz Ayet-i kürsüdeki o manaya iman edersek Hayat veren O'dur Dünyayı yaratan O'dur ''Ela lehul halku vel amr'' Yaratan da O, yöneten de O'dur o halde tabiat dediğiniz nedir ki? Cansız bir varlık. Cansız varlık dağlar, taşlar dünyayı idare edebilir mi? Deizme putçuluğa kayanlar var. Eğer biz bütün bunlar onun idaresiyle oluyor der, iman edersek, yenildiğimiz zaman bile Uhud'da olduğu gibi imanımız dağ gibi olacak. İşte oralardan Müslümanlar nasıl Mekke'nin fethine yürüdüyse mazlumlar da, Bağdat'ın Şam'ın fethine yürüyecekler.